Acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Jan Tombil. Efendim merkeze merhabalar 94.9 Açık Radyodasınız ve iklim Acil programı başladı. Ben Jan Tombil. Bugün e, Atlas'la beraberiz, Atlas Sarrafoğlu, iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu ile beraberiz. Hoş geldin Atlas. Hoş buldum, merhaba. E, merhaba. E, bugün Dünya Gazeteciler Günü olması sebebiyle hem iklim krizi hem de aynı zamanda açık radyonun iklim kriziyle ve gazetecilikle birlikte okuduğu, birlikte gördüğü ve birlikte insanlara duyurmaya çalıştığı haberlerden bir hatırlatma yapmak istedim size. E ardından da dünyadaki son gelişmelerle özellikle Avustralya'daki yangınlarla alakalı olarak da neler olup bittiğini Atlas'la görüşeceğiz konuşacağız çünkü bu konuyla alakalı da bir şiir yazmıştı Atlas geçtiğimiz yok ya bu hafta değil mi? bu hafta yazdım evet. bu haftaki bu hafta yayınladığı sosyal medya paylaşımlarında bunu gördük biz de dinleyicilerimize duyurduk. Ama öncelikle bir hatırlatma yapalım gazetecilikten çalışan gazetecilerden bahsetmişken bu iklim kriziyle alakalı ortaya çıkan Atlasların da dahil olduğu iklim grevleriyle alakalı e, haberlerin ilk Türkiye'de nereden çıktığını soracak olursanız Açık Radyo'da Açık Gazete'de geçtiğimiz Eylül ayını işaret edebiliriz sizlere. The Guardian gazetesinde yayınlanan bir haber ve söyleyişinin başlığında geçiyordu bu İsveçli 15 yaşındaki kız çocuğu iklim kriziyle mücadele etmek için dersleri asıyor. ...başlığıyla duyurulmuştu bu. İsveç'in gelmiş geçmiş en sıcak yazının ardından Greta Thunberg... politikacılara hakikati geçirmek amacıyla... ...parlamento önünde okul grevine başladı deniliyordu. Geçen sene değil, ondan önceki sene hatta... ...2018 yılının Eylül ayında... ...Açık Radyo'da hemen ardından The Guardian'da çıkan haberin... ...hemen ardından yayınladığımız haberin başlığı da aynı zamanda buydu. Parlamento önünde dersleri asmak. Ömer Madran'ın kaleminden çıkan bu yazı... ...giriş itibariyle şu şekilde başlıyordu... Ey okur bildiğin gibi vakayname olaylar güncesi gibi bir şey bu hafta sonu yayınlanan küçük bir röportajı anlatmakla bugünkü vakaynameyi tamamlayacağız küçük dedik fakat dünyanın ezici çoğunluğu için muazzam önem taşıyor Britanya'da The Guardian gazetesinde yayınlanan bu olağanüstü röportajı çevirip sizlere aktarıyoruz şeklinde İnternet var olan haberlerden bahsediyorduk. Gazetecilik mesleğinin de belki de en önemli noktalarından biri de tekabülden, yaşamı savunmak ilkesi adına gerçekleştirilmiş olan bu gazetecilik eserinden bahsederek başladık. İklim acil programına bu hafta şu şekilde şu röportajın çevirisi de e, internet sitemizde bulunmakta aynı zamanda kaydı da var. İsveçli 15 yaşındaki kız çocuğu iklim kriziyle mücadele etmek için derslere asıyor. İsveç'in gelmiş geçmiş en sıcak yazının ardından Greta Thunberg, politikacıları harekete geçirmek amacıyla parlamento önündeki okul grevine başladı. David Crouch imzalı Stockholm'dan bildiren gazetecinin ee, kendi ismiyle beraber yayınlanan makalesi 1 Eylül'de yayınlanmıştı. 3 Eylül'de de Açık Radyo'nun internet sitesinde hemen çevirisi konulmuştu ve 2 Eylül itibariyle de bu haberden bahsedilmişti. Şu şekilde devam ediyor haber. Eğer politikacılar olgulara kulak asmayacaklarsa neden okulda bir şeyler öğrenmek için bunca zahmete katlanacakmışız? Bu basit farkındalık olayı 15 yaşındaki Greta Thunberg'i bildiği en etkili protesto hareketini gerçekleştirmeye itmiş. Greta Grevde, İsveç'te 9 Eylül'de yapılacak genel seçimlere kadar okula gitmeyi reddetiyor. Amacı iklim krizine dikkat çekmek. Greta'nın protestosu ilk kayıtların tutulmaya başlandığı 262 yıl öncesinden bu yana yaşanan en sıcak yaz mevsiminin sıcak dalgalarının ve orman yangınlarının fena vurduğu Ülke insanlarının ilgisini üzerine toplamaya başlamış İsveç'ten bahsediyor. O iki haftadır her gün Stockholm'un merkezinde parlamento binasının önünde kaldırım taşlarının üzerine sessiz sedasız oturmakta ve gelip geçenlere şu sözleri içeren bir el ilanı dağıtmakta. Bunu yapıyorum çünkü siz büyükler geleceğimin içine ediyorsunuz. Greta, Greta'nın kendisi iki saç örgüsü ve ufak tefek bir kız çocuğu böyle iklim devriminin lideri diye düşünebileceğiniz bir tip değil. İnsanlar ona okulda olması gerektiğini söylediklerinde onlara okul çantasındaki okul kitaplarını gösteriyor. Kitapların burada diyor. Kusursuz bir İngilizceyle söyleyeyim de bunu. Ama şunu da düşünüyorum. Okulda neyi kaçırıyorum? Orada neyi öğreneceğim? Olgular ve gerçekler bir şey ifade etmiyor artık. Politikacılar bilimcileri dinlemiyor. O zaman ben ne öğreneceğim ki? Gratü Thunberg'in protestosu İsveç'in iklim öncüsü ve çevre şampiyonu şöhretine kapılmış birine şaşırtıcı gelebilir diye yazmış Kroç. Bu yıl ülke... Dünyanın en iddialı iklim kanunu meclisten geçirdi ve 2045'e kadar karbon salımı sıfırlanmasını gerçekleştirip 2015 yılı Paris İklim Anlaşması hedeflerini rahatlıkla aşmaya amaçlıyordu. Ama Greta bu çok geç ve çok yetersiz bir hamle diyor. Bu hedeflere daha, çok, daha önce ulaşılması gerek İsveç yeşil bir cennet falan değil en büyük karbon ayak izlerine sahip ülkelerden biri de, diye devam ediyordu bu raportaja. Anne babası protestoyu bırakıp okula dönmesini istiyormuş. Öğretmenliğim ikiye bölünmüş durumda diyordu o zamanlar Greta. İnsan olarak yaptığım şeyin iyi olduğunu düşünüyorlar ama öğretmen olarak buna bir son vermem gerektiğini söylüyorlar. Öğretmenlerden biri işini bırakıp onun protestosuna katılmıştı. 26 yaşındaki Benjamin Wagner bu grev dolayısıyla 3 haftalık ücretini ve işini kaybedeceğini düşünüyordu. İklim şu şekilde bir açıklama yapmış. İklim değişikliğini durdurma konusundaki yetersizliğimiz 1. Dünya Savaşı'nda durdurma konusunda harcanan çabalara benziyor diyor Wagner. Yıllar yılı bunun başımıza geleceğini biliyorduk. Bin bir konferans düzenlediler ama gene de önlemeyi başaramadılar Greta bir baş belası diye devam ediyor öğretmeni Büyüklerin sözünü dinlemiyor ama son hızda felakete doğru gidiyoruz Bu durumda tek mantıklı şey mantıksız davranmak oluyor İsveçliler arasında ona kulak verenlerin sayısının artına dair de işaretler olduğu söyleniyordu o zamanlar Şimdiki durumda karşılaştığınız zaman bütün dünyadaki genç öğrenciler Greta'nın sesine kulak verdiler ve sokaklara çıktılar Bu makalenin devamını açık internet sitesinde bulabilirsiniz Ee, ve şu şekilde bitiyordu 2018 yılının Eylül ayında e, bir gazetecilik çabasıyla beraber gerçekleştirdiğimiz bu çeviri ve radyo programı içerisinde duyurma çabamız Ömer Madara'nın aktarımı ile beraber ustamızın adı Hıdır değil bu sefer sevgili okur onun adı Greta kendisi 15 yaşında Asperger sendromlu bir öğrenci saçında iki küçük at kuyruğu ülkesinin parlamentosu önünde oturup grev yapıyor ve el aleme el ilanları dağıtıyor. Elinden gelen nedir önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz diyordu ve geçtiğimiz senede dünyanın e, birçok yerinde e, iklim acil durumu ilanları Extinction Rebellion'ın aynı zamanda e, eylemleri ve çocukların sokaklara çıkarak gençlerin öğrencilerin sokaklara çıkarak iklim krizine dikkat çekmek için büyüklerin dikkatini çekmek için yaptıkları etkinliklerle beraber sesini getiren ses getiren bir yıl olduğunu da söyleyerek bu programımıza başlıyoruz. Peki burada medya ne durumda diye soracak olursanız onu da geçtiğimiz yıl yayınladığımız bir başka çeviri üzerinden okuyabilmek mümkün. Can'ın enerji silah çevirisiyle beraber anetteki köşemde gerçeği söyle iki medya ismini taşıyordu. Gazetecilik açısından iklim krizi çalışan gazeteciler açısından iklim krizi ne manaya geliyor e, şeklindeki sorulacak olan soruyu da bu metin üzerinden cevaplamayı başarabiliriz sanırım. O zamanlar yani geçtiğimiz yıl. The Nation ve Columbia Journalism Review adlı yayın organlarının ortak kurucusu olduğu The Guardian, The Guardian gazetesiyle ortaklaşa üretilen bir proje vardı. Bu proje kapsamında Covering Climate adlı proje kapsamında yayın organları iklim krizi konusunda tüm medya kuruluşlarının harekete geçirmeyi amaçlayan bir taahhütname kaleme almışlardı. Açık radyoda da bunların imzacılarından bir tanesiydi. 60'tan fazla haber kuruluşunun altına imza attı ve halen atmaya da devam ettiği de söylenebilir. Bu metini biz de Türkçe'ye çevirmiştik. Metin, iklim krizini anlatmak için yeni bir taahhütnamede bulunuyoruz şeklinde başlıyordu. İklim krizini insanların anlayacağı bir şekilde işleyebilir miyiz? Gazetecilik açısından değerlendiriliyor. TV habercisi Bill Moyer, medyanın uzun süreden beri görmezden geldiği iklim krizi konusundaki suskunluğuna son vermek için Covering Climate Now, iklim krizini ele almak hemen isimli projenin açılışını bu sözlerle yapmıştı. The Nation ve Columbia Journalism Review adlı yayın organlarının ortak kurucusu olduğu ve The Guardian gazetesine ortaklaşa yürütülen bu proje tüm medya, gazetecilerini bir araya getirmeye ve onları büyüklü küçüklü dijital ve basılı tüm haber ortamlarında televizyon ve radyolarda hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem uluslararası medyada bilgilendirmeyi ve çağımızın en büyük felaketini tüm insanlara anlatmalarına yardımcı olmayı amaçlıyordu. 200'den fazla haber kuruluşu katılmıştı bu çalışmaya. Bunların arasında CBS gibi büyük kanallar da var, yerel televizyon kanalları da var, haber ağları da var, Seattle Times gibi şeyler de var. birçok birçok gazete ve televizyon programından da radyo programından da bahsedebilmek mümkündü o zamanki tarih itibariyle 16 Eylül' ile Birleşmiş Milletler 16 Eylül'de gerçekleşecek uluslararası iklim aksiyon zirvesindeki haberleri konu almak isteniyordu ve aynı zamanda kop zirvesi de bu e, konu edilmeye çalışılan iklim zirvesi de Madrid'de gerçekleştirilen iklim zirvesi de bu konuyla alakalıydı bu e, Günümüzün dünyasında bundan zorlu hiçbir bir problem yoktur deniliyordu. Ama bundan daha fazla çözüm fırsatları sunan bir sorun da yoktur belki de. Geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanan Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği konusunda hükümetler arası heyet raporunda insanlığın sıcağı hapseden gaz emisyonlarını yarıya indirmek için sadece 12 yılı kaldı. Bu yapılmaz ise felaket düzeylerde ısı yükselmesiyle ve aşırı hava değişiklikleriyle karşı karşıya kalacağımız duyurulmuştu. Bilim insanları tarafından hem de Birleşmiş Milletler çatısı altında. bu duyuruyordum medyanın büyük çoğunluğunun ise en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun yıllardır Ee, bu konuya ilgi göstermediğinden bahsediliyordu. Belli başlı TV kanalları geçtiğimiz ilkbaharda Britanya'da iki sene önceki ilkbaharda Britanya'da doğan ve yeni bir kraliyet bebeğine bir hafta boyunca iklim haberlerine bir yılda verdikleri yerden fazlasını vermişlerdi. IPCC raporu iklim değişikliği konferansı, konferansı konusunda hükümetler arası heyet raporu geçtiğimiz Ekim ayında yayınlandığında Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 50 gazetesinden sadece 28'i bunu okuyucularına duyurmaya zahmet etmişti. Bu projede Covering Climate Now, iklim krizini ele almak girişimini imzalayan lider gazetecilerin isimlerini de bulabileceğiniz bu projede bu konunun daha fazla insana duyurulması için bir taahhütname niteliği taşıyordu. Birçok konuda da aynı zamanda gazeteciler bu konuyla taahhütnamesine devam ettiriyorlar. Bizim yaptığımız bu programda iklim acil programı da bu taahhütnameden ortaya çıkan ve ardından da yayına devam eden bir medya çalışması, çalışan gazetecileri yaptığı bir medya çalışmasının Örneklerinden sadece bir tanesi. Kısaya giderek artıyor ama zamanında daralıyor. Bu zamanın daraldığında aynı şekilde etrafında, etrafta gördüğümüz haberlerden de duyabilmek, görebilmek, okuyabilmek mümkün. Bu konuyla alakalı olarak da işte en fazla tartışılan konulardan bir tanesi de Avustralya'daki yangınlar. Bu Avustralya'daki yangınlar birçok insanın tepkisini ve dikkatini çekmiş durumda. Başta gençler olmak üzere bu konuyu tartışmak üzere konuğumuza şimdi sözü veriyorum. Ee, neler düşünüyorsunuz efendim? Teşekkür ederim Can abi. Şimdi BBC Türkçe'nin haberlerini aslında birçok web siteye baktığımda Avustralya'daki yangınlarla ilgili çok dehşet haberlere düştüm. Ee, yani mesela BBC Türkçe'nin haberinden başlamak istiyorum. 8 milyon hektar e, büyüklüğünde ormanın yanarak kül olduğu ve en az 25 kişinin hayatını kaybettiği üstelik... ...bir mega yangına dönüşeceği ve bir milyar hayvanın e, hayatını kaybettiği yazıyor. Evet, bir milyardan fazla da olduğu da dile getirilenler arasında galiba. En az, en az evet. En az bir Hı -hı. milyar. Öbür bir yandan uzmanlar yangınların en çok Şubat ve e, Ocak ve Şubat aylarında olduğunu söylüyor. Fakat bu yangının söldürülmesi için Şubat'tan daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu... E, ...bunun nedeni de e, yağmurların... Biraz sonra başlayacağı ancak yağmurlarla söndürebileceği kovalarla su atılmasının bir faydası olmadığını belirtmiş Alexander Held. O da ünlü bir aktör. Kontrol eşitliğini açtığımız zaman da uçakla alevlere su atmak faydasız sanırım yağmurların gelmesi için dua edeceğiz diye bahsetmiş. E, maalesef bu da biraz zor çünkü klimatologlar e, yağmurların başlangıcının en erken Mart ayında gözlendiğini söylüyor. Evet. E, başkent e, Canberra ise şu anda dünyada hava kelliğinin en fazla olduğu kent olarak yazılmış BBC. Bu, orman yangınlarından atılar. Evet. Evet. Ne düşünüyorsun? Durdurulabilecek mi sence yangınlar? Bir diğer taraftan da develerin öldürülmesi... ...kanguruların hayatlarını kaybetmesi gibi durumlar var. Sürekli koalalar ön plana çıkarılsa da... ...durdurulabileceğini düşünüyor musun? Ya da senin için ne manaya geliyor bu yangınlar? Biraz ondan bahset bakalım. Bilgileri aldık. Gözümüzün önünde koca bir kıtanın yanması... ...benim için dehşet verici. Yani ben çocukluğumda... ...çizgi filmlerde... ...kanguruların, fillerin... ...ve çeşitli hayvanların... konuşturulmasıyla, canlandırılmasıyla büyüdüm. Fakat şu anda o izlediğim çizgi roman, çizgi filmlerde e, ki hayvanların soyu tükenme soyu tükenme tehlikesi milyarlarca yanıyor. Kesinlikle. Ve yani onlar mesela şimdi konuşturulsa acaba neler derlerdi? İklim krizinden doğrudan bahsederler mi? O kısmı bilemeyiz belki. Ama bir diğer taraftan da onlar da bu durumun farkında olsa gerek. Çünkü onlar da doğrudan etkileniyor. Yani fiziksel olarak da etkilendiğine dair haberler var. Mesela Kuşların boyutlarının iklim krizi yüzünden azaldığından bahsediliyor. Balık popülasyonunun farklı bölgelere göç ettiğinden bahsediliyor. Hı hı. Aynı zamanda diğer canlıların, yavrularının o göç eden diğer türlerin yumurta çalması gibi çeşitli sebeplerden ötürü soylarının tükendiğinden bahsediliyor. Yani onlarla da çizgi filmlerde konuşturulması muhtemelen bence bu konuda önemli noktalardan bir tanesi. Hı hı. Bunca zaman çizgi filmlerde güzel konuymuş aslında güzel projeymiş. Bunca zamandır... Çizgi filmlerde konuşturduğunuz hayvanları şimdi gerçekten konuşturun ben o hayvanlar neler hissediyorlar yaşanmakta olan iklim krizi hakkında? Bence onlar insanlardan daha fazla gerçek söyler. Bize. Daha fazla gerçeği söyleyebilir. Belki de işte tekrardan çok fazla belki de dedim ama Pixar gibi ne bileyim Disney gibi büyük şirketlerin de e, sadece hayvanları konuşturmaması aynı zamanda hayvanları gerçeği söyletmesi ve iklim krizinin ne derece büyük bir sorun olduğunu dile getirilmesine yardımcı olması gereken dönemlere de geldik. Böyle bir film mi yapmalı? Böyle bir filmi yapabilecek olan varsa gidilir bence. Bence de. Şimdiden söylemek gerekiyor. Evet durum bu. Önümüzdeki haftalarda galiba bir buluşma olacak Friday Sword Future ekipleri arasında. Onun da detaylarını önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere tekrardan belki de sizi konuk ederiz diğer Friday Sword Future aktivistleriyle beraber. Çok teşekkürler Atlas geldiğin için programımıza. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. Acil. Dünya acil durum ilan ediyor. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Can Tombil.